Radyo tiyatrosu. Malik bin Dinar. Yazan Mehmet Mert. Yöneten Tunçay Halıcıoğlu, Yapım Niyazi Hancı. Malik bin Dinar Hazretleri meşhur alim ve evliyalardan olup, eshab kira Kiram Hazretlerini görenlerdendir. Küngesi Ebu Yahya'dır. Hicri ikinci asırda yaşamış, Miladi 748 senesinde, Basra'da vefat etmiştir. Hiç evlenmemiş olan Malik bin Dinar Hazretleri, geçimini hatlatlık yaparak temin ederdi. İlmi, Hasen-i Basri Hazretlerinden öğrenmiş ve onun sohbetinde kemale gelmiştir. Dini uyma hususunda son derece titiz davranarak, manevi makamlarda yükselmiştir. Duası kabul olanlardandır. Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik ve İklim Hazretlerinden, ve tabiiinin büyüklerinden Hasen-i Basri, Ahnef bin Kaiz, İbn Siyri'nin ve daha birçoklarından hadisi şerif rivayet etmiştir. Basra limanında sevinçli bir telaş var. Haç kafilesini taşıacak olan gemi hareket etmek üzere. Gemiye binenler bahsiyor. Geride kalanlar ise biraz buru, biraz ağlamaklı. Yolcular gemiye ulaşabilmekte zorluk çekiyor. Bu telaşlı kalabalığın içinde sakin ve mütevazı bir yolcu geminin kıyısında durmuş, kendisini geçirmeye gelen birisiyle konuşuyor. Bu yolcu Malik Hazretleri, yanındaki ise talebesi Cafer bin Süleyman. Hocam, mübarek beldelerde bizim için de dua buyurunuz. Elbette evladım, dualar müşterektir. İnşallah bize de nasip olur. İnşallah evladım.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 Bir an önce ben de bileyim Hadi Allah'a ısmarladık evladım Selametle gidip geliniz hocam Ya Rabbi Beytullah'ı görmeyi Ravda-ı Mutahara'da Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmeyi Bize de nasip eyle Bizi hocam Malik hazretlerine Tekrar sağ salim kavuştur Amin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 bana bakıyor. Hocam, hocam. Duyması imkansız. Bütün parası o kesedeydi. Şimdi beş parasız kaldı. Ya Rabbi, hocama yardım eyle. Onu darda bırakma. üstüne yağ zak. Hemen başlıyorum. Ücretler. Yolcu ücretleri. Kişi başı beş dinar. Haydi beş dinar. Yolcu başı beş dinar. Acele edelim. Al evladım. Buyur işte. Beş dinar. Uç, dört, beş. Yüzelt. Efendi baba. Yolcu ücretlerini topluyoruz. Ah, beş dinardı değil mi? Evet efendi baba. Al, al. Ne oldu efendim Para kesebilir düşürmüşüm evladım Hele iyice bak bakalım Yok maalesef yok evladım Limana varınca birinden ödünç alır hemen öderim Olmaz mı Bilmem ki Elbetli nur yüzlü bir saat. Muhakkak yan kesiciler çarpmıştır Nasıl da mahcup oldu En iyisi İzhak'a belli etmeden diğer yolculara geçeyim Hey Tayfa Ne sarılarıp duruyorsun orada ben Haydi çabuk olsana. Eyvah durumu fark etti galiba. Ne o? Bir durum mu var? Ee, şey efendim. Evladım paramı düşürmüşüm. Ya da gemiye binmeden. Ne demek yani? Ucretini vermeyecek misin? Limana varınca ödünç bulup veririm. <gülüyor> Limana varacak ödünç bulup verecek. Sen dalga mı geçiyorsun babalık? Ne dalgası evladım? Bela konuşmayı da beşliveri sökür. Seninle oyalanacak zaman değil hayda. Ama... Eyvallah İzzak fena kızdı Bir kötülük yapmasa bari Seni iyi bilirim ben Kaster üzerine para almaz Nasıl böyle düşünebiliyorsun evladım Aklını sıra bedava sayıret etmek isterseniz. Bedava mı? Bu Müslümana yakışır mı? Bırak şimdi bu boş nasihatleri de Dinerleri ver yoksa Allah Allah ne iştir Rabbi? Aman Allah'ım Bir şey yapacak galiba Para işi oldu mu İzzak kimseyi affetmez Al bakalım bakalım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 Denize mi <gülüyor> Ne o tayba bozultusu Sana ne oluyor e Efendim bu seferlik affetsek Şuna bak hele Sen kimden, yanasın, kimden yana Şu ileride su dolu kovayı bana ver hadi Bak hala bekliyor <gülüyor> Bu yaptığınız doğru değil O malik hazretleridir bu mübarek zata böyle davranamazsınız. Ses sesini be bunak adam. Bir de seninle uğraşmayalım. Mübarek zatmış. <gülüyor> <gülüyor> mübarek zat ha. <gülüyor> Ver şu kovayı bana. Ha? Şöyle bir isletelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ah, Yarabbi neredeyim ben? Yelde <gülüyor> sana ne olduğunu göstereyim. <gülüyor> Bu yaptığınız size iyilik getirmez. Çılgın adamlar, bırakın onu. Durun, yapmayın. Aman Allah'ım, denize doğru sürüklüyor. Dur. İçe kenara yaklaştılar. Çekiyor, atacak aşağı. <gülüyor> Bak, nerede olduğunu anladın mı şimdi? Denizdesin, denizde. Seni atayım da Ama kimse para istemez orada zannediyorum. <gülüyor> Ama evladım, denize bakın. Şuraya bakın. Balıklar. E, balıklar? De, denize mi? Ha, olamaz. Hayır olamaz. Bu bu imkansız bir şey. Balıklar? Balıklar ağızları yukarıda yüzlerce balık. Hepsiyle azıdakiler var. Çil çil dinar. Yo yo olamaz. Ben rüya yürüyorum balığım. Evet evet. Ya. Balıklar balıklar dinar getirdi. Şükür ya. Mubarek zat elde dinarları topluyor. Ey balıklar, gemi sahibine borcum beş altın dinar. Bunlara alayım kâhbi. Hadi, gidin artık ey balıklar. Alın, işte beş dinarınız. Nasıl oldu bu? Bu bu, bu imkansız. Alın dedim, hadi. Geçikten -ge mi dinar bunlar? Hem de çil çil. Sihrinde ancak bu kadar yolu. Bundan sonra artık geminizde yolculuk yapamam Sizlere olan hakkımı da helal ettim <gülüyor> Ama nereye gidebilirsiniz ki? Denizin ortasındayız <gülüyor> İniyor Çıldırmış Bu adam denize gidiyor Boğulacak <gülüyor> Ne boğulması? Yürüyor Denizin üzerinde yürüyor Allah Allah nasıl olur? Yüzlerime inanamıyorum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 Yemiyi topluca terk ettiler. Evet ey Salamon. Ey İzak, bir avuç dayayı idare edemedin be. Durumu biliyor seydeğiz. Bu kadar zarar ziyan hep bir adamın yüzünden oldu öyle mi? Senin hiç mi suçun yoktur? Yok, enem hiçbir suçum yok. O Malik denen zat sebep oldu bütün bunlara Onları buyur dedi. Demek Malik diye biri sebep oldu. Anlaşılan sıradan biri değil.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 Kaç kişiye söylediysem yanaşmadı. Git sor bakalım İza. Satın mı almış yoksa kira mıdır? Tamam Salamon. Bir konuşayım bakalım. Kolayısın. Sağ olasın. Evi satın mi aldın? Hayır kirayla tuttum. Ee, Çapalama işinde bitmek üzere. Bundan sonra gelip yerleşeceksin herhalde. Yok hayvan baba. Hocam için tuttum. Şimdi haçta. Dönüşte oturması için hazırlıyorum burayı. Aa, iyi iyi. Kolay o halde. Hey Salomon. İzak'ı çağır yemek hazır. İzak. İzak kuzum ye. Sarı'ya çağırır bizi. Tamam mesela Salomon Allah-u Teala'ya hamdolsun ki... ...Hacfarizemi yerime getirmek nasip oldu. Yarın son tavafı yapacağım. Bu mübarek merdelerden ayrılmam çok güç olacak. Şimdi çadırıma çekilip biraz uyumak suretiyle... ...öğlen namazına kadar kayduğla yapayım. Çadırda bir hayli sıcakmış. Şöyle uzanayım hele... Bismillahirrahmanirrahim Ey Malik bin Dina Hacca gelen hacılardan Sadece Mahmud oğlu Abdullah'ın haccı kabul edilmedi Mahmud oğlu Abdullah'ın haccı kabul edilmedi Git ona söyle Git Abdullah'a söyle Git Abdullah. Ah, bu riyada ne işaret? Hayırdır inşallah. Mahmut oğlu Abdullah da kim acaba? Elâ bir namazı mı eda edeyim de sonra Mahmut oğlu Abdullah'a ederim. <Gülüyor> Aradığım zatın kafilesini nihayet buldum. Ama bir hayli de yoruldum.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 Azim. Ey delikanlı Burada sizi dinledim a, Buyurunuz efendim birini mi aradınız? Evet birini arıyorum Ama neden sen ardı birden? E, k, k, kimi? Mahmut oğlu Abdullah'ı Siz misiniz? A, a, a, Fenalaşıyor a, a, a, Allah Allah İsmini sorar sormaz bayıldı. Su... Su, su serpeyim yüzüne. Şu, şu ibrik işime yarar. Su serpmem iyi geldi. Kendine geliyor. Allah'ım. İyi misiniz? Şöyle. Şöyle otur. Şöyle. Ha? Ha, tamam. Şimdi anlat delikanlı. İsmini sorunca niçin bayıldın? Cevap vermiyorsun.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 Haşa, ümidimi kesmiş değilim ama... Evladım, tevbe ederken o tevbeyle ilgili bütün şartları da yerine getirmek gerekir. Belki de tevbende eksik olan bir taraf var. O halde anlatayım da eksiğim nedir haber verin. Hı hı. Ben bundan on yıl kadar önce, 18-19 yaşlarında... ...zevk ve eğlenceye düşkün, çok zengin olma sevdalısı bir gençtim. Hı hı. İçkiye müptela olmuştum. Hiç unutamıyorum...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 Gözünün birini çıkartmışım yeah. Onun kan revan içindeki feryadıyla Kendime geldim Ama iş işten çoktan geçmişti bile Zavallı babacığımın Canhıraş feryatları hala kulaklarımda çınlıyor Aa, ne? ne yaptım ben Kana babamın gözünden kanakıyor Aman Allahım, Aman Allahım. Ayırsız evlat, ayırsız evlat. Gözüm, gözüm. Ata hakkın sana haram olsun, haram olsun. Seni Allah'a havale. Seni Allah'a havale.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 Sonradan farkına vardım Olsun evladım biz oturmasaydık Başka bir din kardeşimiz kiralayacaktı Öyle efendim Hacdan birlikte geldiğimiz yol arkadaşımda Derslere katılacak Onunla yakından ilgilenirsiniz Bir müşkülü vardı Alakadar olacağımı söylersiniz Başüstüne efendim Eşyalarınızı şöyle yerleştireyim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 <gülüyor> Yemide Salamona verdiği binlerce dinarın zararını çok ağır diyecek. <gülüyor> İzak. buyur Salamon. Sen sefere çık, yüzünü dört aç, bir meteliğini bile kimseye kaptıma. Hadi. Tamam kuzum. Aa bak bak bak işte Hı. evden çıkmış gidiyor. Yurdum mu Salamon? Aa, yurdum İzak yurdum. Ama o da beni görecek. <Gülüyor> o da beni yürüyecek. Kim o? Ben Malik bin Dinar'ım ya Eba Abdullah. Malik bin Dinar mı? Geliyoruz. Ziyaretinize geldim. Hoş geldin. Ben Abdullah'ın babası Mahmud'um. Fakirhaneme şeref verdiniz. Buyurun. Şöyle geçin. Buyurunuz. Ya Mahmud. Ziyaretimin sebebi oğlunuz Abdullah içindir. Abdullah mı? Öyle bir oğlum yok benim. On yıl önce sildim onu defterimden. Baksanıza gözümü ne hale getirdi. Biliyorum.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 Ya yani oğlum Abdullah'ta böyle mi olacak demek istiyorsunuz? Hı hı. Ya peki şimdi bana mesade gideyim artık. Ama şunu unutma ki Allahu Teala affedicidir, affedenleri sever. <gülüyor> Salamon kuzum neredesin Buradayım biraz işim var Bu akan pis sularla mı işim vardır <gülüyor> Ya ne sandın be kuzum Aa, Pis suları komşunun duvarının dibine akıtmışsın bre kuzum Aa, Sahiden de ciddi ciddi akıtmaya devam ediyor Ne demek oluyor bütün bunlar <gülüyor> Salamon bu pis sular sokakları kirleticiyle bahçeye aksın daha iyi olmaz mı be kuzum? Sen bahçeyi değil adamcağızın evinin duvarına akıtmışsın be kuzum. <gülüyor> Haçtan geldi bir ay bile duramadı evinde. El aleme rezil edecek bizi ah Salamon. Yiğit hey, saniye sulenip durma başımda be kuzum.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 <gülüyor> Cafer evladım hadi geç şöyle geç. Sanki dönüp kaldım Baki olan da hayır vardır Hadi geç, geç. Ee, Böyle eve kadar geldiğinize göre Bir müşkülünüz olmalı Hocam Abdullah Ne oldu Abdullah'a Aniden fenalaştı Babasını sayıklıyor ya. Ne olur baba gel Sen de benim gözümü çıkar deyip duruyor İsteği üzerine evine götürdük Sen hemen Abdullah'ın yanına dön Ben de babasını alıp geleyim Peki hocam Salamon bir o baş bir bu baş Ne gidip gelirsin sinirime dokunuyor Ne oldu sana kuzum söylesene Yok bir şey Yok yok vardır bir derdin Kasten yapar be Evet bile bile kasten yapıyor Kim kasten yapıyor Anlasana kuzum Bütün bütüne huzur bırakmadı bu adam bende Aa, Anladım komşudan bahsediyorsun ee? Adamın sana bir şey dediği yok ki Al kuzum Salamon... ...hep sen kendi kendine yapıp ediyorsun... ...sonra da işte böyle oluyor... E zaten sinirime yiden de bu... İyi be kuzum... ...yani sana bağırsın çağırsın kavga etsin... Evet kavga etsin bağırsın çağırsın... ...kadıya şikayet etsin... ...tek yapsa rahat edeceğim... Salamon kuzum emin ol aklından zorun var senin... Öf be... ...duvarlarını kirletiyorum... ...sabah kalkıyorum... ...bakıyorum temizlemiş... ...bütün pis kokuşmuş suları bahçeden evinin içine bağladım... ...yine de sese da yoktur be kuzum. Ah, Müslümanların ahlakı böyle kuzum. Eh, ee, saçma. Bu adam bana inat olsun diye yapıyor. Yoksa kim dayanır bu yapılanlara? Ama yürecek o. Böyle kasıtlı davranmak neymiş yörecek. Bakalım bu yapacaklarıma da dayanacak mı?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 Ya Mahmut. Düşün ki kıyamet kopmuş. Oğlunuz Abdullah'ı tutmuş cehenneme götürüyorlar. Ve sen de onu görüyorsun. Bu halde onu görsen üzülmez misin? Elbette üzülürüm. Ey Allah'ın dostu. Hangi babanın yüreği evladını o halde görmeye dayanır? Şu anda oğlun Abdullah da bu durumda. Ama sen hala onu affetmiyorsun. Siz... Hazırda olan Müslümanlar şahit olunuz ki oğlumu affettim ve ata hakkımı da helal ettim. Elhamdülillah. Hadi gel şimdi hastanın yanına geleyim. Abdullah ben geldim. Malik bin Dinar. Hoş geldiniz efendim. Sana bir müjde'm var. Baban seni affetti. Ha? Beni, beni affetti demek. Evet. Hem de yanımızda. Bak seni görmeye geldi. Aa, babam burada demek. Aa, aa. Yine bayıldın. <gülüyor> Evladım. Cihepane. Seni affettim. Baba hakkımı da helal ettin. Üzülme. Öyle zannediyorum ki bu onun ölüm hastalığı. Bayıldı için mi böyle diyorsunuz? Hayır. Baksanıza üzerinde bütün ölüm halleri mevcut. Burnu kıbrılmış, şakakları çukurlaşmış, ayakları ise gevşeyip uzamış. Ne olur ey Allah'ın veli kulu. Yardım et de şehadet getirerek ruhunu teslim etsin. Dünyada çok çekmiş bir de ahirette çekmesin. Kendine geliyor efendim Baba Aa, Abdullah Evladım Baba ee, Babacığım B Buyur evladım Buyur gel farem Babam Lütfen yaklaş Şöyle yanıma gel ee, Yanındayım evladım Artık ben ölüyorum Şu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 Gel sen de benim gözümü çıkar. Çıkar ki kıyametin o dehşetli gününe kalmasın. Oğlum, evladım. Neler diyorsun sen? Affettiğiniz, öyle ya? Ne olur babacığım. Ne olur bu isteğimi geri çevirme. Ne olur. Çevirme. Çevirme. Ya Malik. Abdullah'la saygı olmuş. Onu tesliye Ya Abdullah Baban seni bağışladığını tekrar tekrar söyledi Bizi de şahit tuttu Kalbin rahat etsin artık Elhamdülillah bu günleri de gördüm Siz gelmeden önce baygın haldeyken Başucumda duran ve elimde topuzu bulunan bir melek Baban senden razı değil bu topuzla senin başına vuracağım diyor ve sürekli beni korkutuyordu. Siz müjdeyi verdikten sonraki bayılmamda ise elinde yeşil bir mendil bulunan melek de Allahu Teala senden razı oldu diyordu. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden Oğlum Abdullah <Gülüyor> işkembesi Fikri de iyi ki hatırım <Gülüyor> hayal oh, Ama da be. Malik bin Dinar Sabahley'in kapısının önünde yorunca nasıl da şaşıracak. Tamam. Dur bakayım. Biraz daha çekeyim şöyle. Ordu işte. A fazla oyalanırsam duyabilir Şu dikenleri de yoluna atayım. <gülüyor> Şu çay çöpte hazır. Oh, şöyle döktük mi? <gülüyor> Sabahleyin kim bilir nasıl garip çağıracak. İşte pis suların akıntisi de tamam. Salamon, sen yatmıyor muydun? E şöyle biraz hava alayım dedim de. Gecenin bu vaktinde <gülüyor> ha? <gülüyor> oh, Çıldırmasam iyi. <gülüyor> Salamon, Salamon. E,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 Ah oh, nihayet Beni arayan oldu mu Yani e, bağırıp çağıran e, Yani şey e, hani e, Komşu yani ah, Evet oldu e, Ne dedi e, Tahmin etmiştim zaten Selamun, uyan be kuzum ne diyorsun sen Bağıran bendim ben Ne yani dışarıdan sesler gelmedi mi Komşumuz Malik bağırıp çağırmadı mı Ne sesinden bahsediyorsun sen kuzum Seslenen bendim dedim ya Demek değişen bir şey yok Işin aslini, bu işin aslını bu öğrenmeliyim. Ben yiyorum. Nereye? Uyur gezer oldu galiba. Uyan Salomon uyan. Uyan artık. Öf be. Tahminimin tam aksi. Attığın bütün pislikleri temizlemiş. Dikenleri yollardan almış. Hiçbir sese de yok. Olacak şey değil.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 Ama hiç de yapmacık bir hali yok. E, e, yani bir aydan beri böylece sıkıntıyı çekmen... ...dininizin bu emri yüzünden mi? Hiç şüphen olmasın komşum. E, yani ben e, sanıyordum ki... E... Ey komşum, bu işi fazla büyütmene gerek yok. Gel şöyle içeri buyur Hem komşular arasında olur böyle şeyler. Hadi, hadi.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 Doğru dürüst uyku da uyumuyorsun kuzum. Zihnim çok meşguldür. Komşumuz Malik bin Dinarla ilgili diyeceğim, ama pek benzemiyor. Evine pis sular akıtmak, çar çöp atmak, hatta develerini bahçeye bırakmak, bütün bunları terk etti. Yoksa, yoksa yeni ...akla hayale gelmedik bir fenalık mı düşünüyorsun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 ...kapısını sırf iple tutturmuş. Her yer açık. Ama gecenin bu saatinde de... ...rahatsız etmem uygun olmaz. Yeri döneyim, hele sabah görüşürüm. Allahu ekber, Allahu ekber! Allah. Bu kuşların sesleri, bu ezan sesleri, sanki ilk defa duyuyorum. Şimdi camidedir, hele bir dönsün. Eşhedü en la ilahe illallah. Komşum, tekrar ziyaretime geldiniz demek. Ne iyi ettiniz. Evet ya Malik, şöyle bir uğradım. Kapıyı da açık yorunca... E, ...ama sadece iple tutturmuşsunuz. <gülüyor> Hayvanların girmeyeceğini bilsem... ...onu da bağlamazdım komşum. Eğer müsaadeniz olursa... ...içeriden evinizi tamir ettireyim. Ey komşum... ...niyet hayır, akıbet hayır. Hele içeri gir bakalım bir otur. <gülüyor> Geçen seferki gelişinde...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 Hepsi o kadar Size bu sıkıntıları verdiğim için Şu anda kendimi ne kadar üzülme. <gülüyor> Canım üzülme Bu uyundan tezi yok Hemen bu akıntı yerlerini onarmak istiyorum Bir de Evet bir de <gülüyor> Müslüman olmak istiyorum Sizler gibi olmak istiyorum Geçmişimi unutmak istiyorum Yaptıklarımdan utanç duyuyorum Daha ne bekliyorsun öyleyse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 Sen, sen ne yapıyorsun öyle? Ben şey... Müslümanlar iyi bir diz kurmuş... Ellerini de açmış dua mı ediyorsun? Evet Salamon. İçime fenalıklar, sıkıntılar çöktü. Seni düşündüm. E, bir de Müslümanları... Karar verdim. Dövsen de, sövsen de, kovsan da. Sariye, kuzum <gülüyor> neler diyorsun sen? Evet Salamon. Müslüman olacağım. Benim huzura ihtiyacım yok mu kuzum?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 Halik bin Dinar adlı radyo tiyatrosunu dinlediniz.